أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معنى الإله إقرأ عبد الله معنى الإله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فمعنى الإله في زماننا Fihim, hmm. fihim, yani ne olmuş الذي ilah dediğin şey, insanların kafasındaki bir tane şeyh var bir tane seyyt var on hakkında itikad ediliyor ki zararı getirir şey zararı def eder hayrı getirir vesaire vesaire fe men hmm. i'taqada fi ha'uley o gayrihim <gülüyor> nabiyan kana o kim bu itikatte olursa yani kabre gidip secde etmesi kabre gidip kurban kesmesi ibadet çeşitlerinden herhangi bir tanesini sarf etmesini hiçbir önemi yok ne yeterli sadece ölülerin böyle bunlar peygamberler de olsa böyle bunlar melekler de olsa şey melekler diyorum peygamberler seygitler de olsa hangisinin olduğu hiçbir önemi yok eğer kişi kabirdeki insanların bunları yapabileceğini itikat ediyorsa, bu itikatla mücerret olarak sadece dinlen çıkar kafir olur. Fain bani İsrail lamma اعتبدو Evet. Ne zaman ki bu e, İsrailoğulları Hz. Hazreti İsa ile annesi Meryem hakkında bu itikada saptılar, değil mi? Bırakın onlara ibadet etmeyi, sadece onlar hakkında böyle itikat etmeye başladılar. Allah'a yakın kullar, onlar da işte şunu yapar, bunu yapar falan. Artık sonra ilah demeye başladılar. No, Allah bunu ne diye vasıflandırdı? İlah diye. Yalnız onlar ilah dedikleri zaman ilah diye vasıflandırmadı Allah. Buranın altını çizmek lazım. Yani halka desen ki ya siz şunları ilah ediniyorsunuz. Adam der ki ne zaman dedik biz onlara ilah diye? Diyebilir yani. Yani bunu dillen telaffuz etmesi, Hz. İsa'nın veya bugün taptıkları yöneticilerin ilah olduklarını dillen söylemeleri şart değildir. Heh, buna itikat etmeleri, yani örnek mesela yöneticilerin kanun koyma yetkisine sahip olduğuna itikat etmeleri, inanmaları veya kabirdeki bir ölümün işte onlara zarar ve fayda getireceğine inanmaları, itikat etmeleri zaten küfür olarak yetiyor. Adam üzerine ziyade yapmış, gitmiş o yöneticiye itaat edip ibadet etmiş, gitmiş mesela kabre, e, kabirde dua etmiş, küfrüne ziyade katmış. Zaten itikadında bir küfür vardı, onu nereye bulaştırmış? İbadet. Ameline, ibadetine de bulaştırmış. Böyle olur. Ev. Evet. Sen mi dedin diyor Allah? insanlara, annemle beni Allah'tan başka iki ilah denir. <gülüyor> قال dedi ki Rabbim seni tenzih ederim yani benim hakkım olmayan bir şey. Burada ne çıkıyor? Hiçbir kulun hakkı değil bu. İster peygamber de olsa, ister melek de olsa, onların Allah'a has olan sıfatlarda haşa Allah'a ortaklıkları olmaz. Allah'ın bu noktalarda hem isim sıfatta, kendine has olan sıfatlarda Allah Azze ve Celle nedir? Tektir. Eğer ben söyleseydim sen bilirdin. fi ma fi ben senin nefsinde olanı bilmem sen benim nefsimde olanı bilirsin. Buradan o mürcih falan da burada reddiye var değil mi? Allah'ın nefsi. Yani nefis Allah'ın nefsi var. Allah azze ve celle diyor ki ya Rabbi tabii keyfiyeti bilinmek sizin yani. Allah azze ve celle her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah en doğrusunu bilir. Ama biz Allah kendi hakkında ispat ettiği sıfatları ispat eder, hı hı. kendi hakkında ispat etmeyip nefyettiği şeyleri de nefyederdik. İnne <gülüyor> Sen hakikatları bilensin diyor. Kala Şeyh Abdullah bin Abdurrahman el Batin. Abu Batin. Rahimahullah Teala. Ee فاذا علم الانسان وتحقق معنى ve وتحقق معنى الالهه ilah ve ennahu'l-ma'bud. Evet, şimdi burada çok güzel bir tanım yapıyor. Diyor ki, eğer ibadetin tanımı anlaşılırsa hakkıyla, değil mi? İlahın da manası ki icma ile nedir ilah? Kendisine ibadet edilendir. Bütün ümmetin katında, İslam ümmetinin Yahudi-Ristiyanların katında da bu böyleydi önceden. Ee, bütün ümmetin yanında icma ile ilah ibadet edilendi. İbadet ise belliydi manası değil mi? Zikredilen ibadetin örnekleri var. Bunların Allah'tan başkasına sarf edilmesi var. Eğer diyor bu kavramları iyi anlarsak göreceğiz ki diyor ibadetin bir çeşitini Allah'tan başkasına sarf eden kişi ne olmuş olur diyor. Ona kulluk etmiş olur. Onu ilah edinmiş. Yani kafir olmuş olur. Yani burada ilah edinmeyi farklı bir tanımla bize sunuyor. Biz nasıl anlarız ilah edilmeyi? Adam diyecek ki bu yaratıyor, değil mi? Bizim kafamızda her zaman böyle bir algı vardır, e, cahiliyeden beri. O algıyı yıkmak için diyor ki, iyi bir anla eğer iyi anlarsan ibadeti ve ilahın tanımını göreceksin ki ibadetin sarfedildiği kendisine ibadet eden her şey nedir? Sahte rabtir. Evet. Ya yani isimlendirmesi değişse dahi yani far, farklı olsa dahi fark etmez ya. Yani. Mabudan ila. Yani i̇badet edilen olması, insanların ilahlığına itikat etmiş olması fark etmez bak. Mabudan ve ilahen ikisi de ayrı tanımlar. Mabut yani insan ilahlık iddiasında bulunmaz, sadece ibadet sarf etmiştir. Ilahen bununla beraber hem de ilah olduğuna itikat etmiştir. Anlatabildim ne demek istedim? Evet o senede ذلك isterse bunun adını değiştirsin bugün asrın müşrikleri gibi desin ki bu tevessüldür teberrüktür, işte şefaat dilemedir ne dersen de bunun adı ibadettir he fe müşrikun müşrikun müşrik müşriktir diyor ister yüz çevirsin ister dilesin yani şirk işlenmiş müşriktir bitmiştir kemen el murabi murabi şa'a yani, yani faiz yenen faizci olması gibidir. İster kabul etsin ister kabul etmesi faizyen herkes faizcidir yani. Adam dese ki ben faizci değilim o adamın iddiasıdır yani hakikat değildir o. Wa inlam ma bi İçki içen de içkicidir ismini değiştirse bile böyledir. Şimdi adam dese ki bira sonradan çıkmış ya içkiler babından değildir o yüzden ben içkici olma. Bir, birat içen her gün bir adam yalan söylüyor. İçkicinin ta kendisidir. Adını değiştirse dahi o içkidir hakikatte şeriatın katında. Adam ibadeti değiştirmiş. ilahı değiştirmiş. Diyor ki yo ben ona ibadet etmiyorum. Ona ilah demiyorum. Ya o kabul etse de etmese de o ona ibadet etmiştir. O da onun ilahı olmuştur. Çünkü şeriat bu hakikati böyle kabul etmiştir. Yani. Evet. Allah bu batına rahmet etsin. Abbatın, Abdullah Vahhab'ın Torun. Adamı şirki la yugni an ashabihî. Ha, adamın şirki kastetmemiş olması ashabının bundan ne kılmaz? Mustahini kılmaz. Yani yani müşrik, yani müşrik olur. yani Bir faydası yok. Adam yok ben şirki kastetmedim de işte şunu kastettim de bunu kastettim de şimdi gelecek bakın kasıt meselesinde alimlerin sözleri çok ciddi tahrif edilir. Çok ciddi e, saptırılır. E, bir intifa-ül kast vardır. Alimlerin kitaplarında zikrettiği. İki amelde kasıt vardır. Bunlar ayrı şeylerdir. Yani e, örneğin mesela intifa-ül kast. Siz yanlışlıkla e, o, bir mont var. Montun içinde de Kur'an var. Bilmiyorsunuz oturduğunuz üzerine. Dediler ne yaptın? E, ne yaptın dediler? Niye üzerine oturdun? Ya bilmiyorum ki içinde Kur'an mı varmış falan. Ya Kur'an var deyince kalkıyor. Bu adam amel e, yapmış, kastetmiş ama ne? Halin cahili bir adam. Ameli kast etmiş ama. Yani Kur'an'ı oturma amelini değil, montu oturma amelini kastetmiş. Kastıyla yapmış ama kastettiği şey Kur'an'ı oturmak değildi yani haşa. O zaman kâfir olurdu. O halin orada. örde. İntifaul kast ise kişinin sevinçten veya üzüntünden dilinin beyninin önüne geçmesidir. Tıpkı çölde işte sahih Müslim'deki hadiste olduğu gibi ee, Devesini yiyeceğini ve suyunu kaybeden adam devesini bulunca ne diyor? Allahümme ente abdi ve ene rabbuk diyor haşa. Allah'ım ben senin kulun, sen benim kulumsun, ben senin Rabbim diyor haşa. Tam zıttını diyecekti değil mi? Ama ne yaptı? Sevinç, üzüntü ne yaptı? Dilini benim önüne geçirdi. O anda kim konuştu? Şeytan konuştu onun ağzından. Küfrettirmek için. Tabi intifa ulkas burada ne oldu? Gündeme geldi ki o yapmadı? O küfrü irade etmemişti. Aslında irade ettiği şey neydi? Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum demekti. Bunu kastettiği için ve kendinin dışında bir arız, yani bir arıza, yani bir sorun kendinin dışında ama insan olmasından kaynaklanan bir problem ortaya çıkınca ki insan aşırı sevinç ve üzüntü anında ne yapar? Kendini kaybeder. O yüzden İslam'da ihlak anı denen bir var, şey vakit vardır. İnsan aşırı sinirden veya sevinçten sonra küfür de söylese tekfir edilmez. O andan itibaren şeytan onun dilinden konuşur. Çünkü mesela saralı bir hasta eşşeytanü yantüqahle lisanî değil mi? Şeytan onun dilinden konuşur saralı kişinin. Sara bayılıp düşüyorlar ya. Şeytan çarpmış <Gülüyor> insanlar var ya. Onlar modern tıp ne diyor? Sara hastası diyor. Bunlar Şeytanın çarptığı ve şeytanın dilinden konuştu insana. İnsan aşırı sevindiği ve aşırı üzüldüğü zaman şeytan onun dilinden konuşmaya başlar. Farkında olmalı. İnsan bazen irade etmediği şeyleri söyler. O yüzden aşırı sinir anında yapılan talak makbul sayılmamıştır. Ondan sonra küfür söylese sayılmamıştır. Hazreti Ayşe'nin mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve söylediği bir sözü var. Kadiyyat onu tevil ediyor mesela. Diyor ki kadın kıskançtır. Çok kıskançtır hatta. O kıskançlık diyor bazen Allah korusun küfür sözü söylemeye kadar götürebilir. İntifal kasbabındandır diyor. Hani Hazreti Ayşe orada kıskançlığından bir söz söylüyor ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. E. Ee, nasıldı söz? Sözün tam metnini unuttum da ben. Hazreti Ayşe orada küfre delalet edecek bir söz söylüyor. Birçok ulema diyor küfür değildi bu söz çünkü Ayşe şunu kastetmişti, bunu kastetmişti diyorlar. Ama Kadiyyat e, diyor ki işin açıkçası bu söz diyor küfürdür ama diyor aşırı şiddetli anlarda, aşırı böyle şeyin olduğu anlarda e, kıskançlık veya aşırı sinir, öyle mi? Zaten kıskançlık sinirle beraberdir. Ve aşırı sevinç anında bu anlarda insanın söylediği sözün çok şeyi yoktur diyor geçenliğini. Bu intifar kastır. Ama onun haricinde bir adam şirk amel işlemiş. Ameli yapmayı da kastetmiş. Ameli yapmayı da kastetmiş. Bu adam nedir? Bu adam müşrik olmuştur. Bu adam şirki kastetmesi şart değildir. Küfre girmeyi kastetmesi şart değildir. Anlatabildin mi? Ki seni? Mesela oy meselesine intifar kast getiriyorlar. Yok şöyleymiş de böyleymiş de. Şimdi bir adam vardır. Kağıt atacaktır bir yere. Yanlışlıkla o kutunun içine düşmüştür dersin yani. İntifar kas budur yani. Adam gitmiş eliyle oraya oy atıyor, oy koyuyor. He. Adam şeyi bilmiyormuş. İşte bugün teşrih hakkını verdiğini bilmiyormuş. O adamın problemi. Yani zaten böyle bir adam dini talim etmemekle başka bir küfür içerisinde. Öyle mi? Yani o adam oy kullansa da kullanmasa da zaten kafir niye? Dini talim etmekten yüz çevirmiş bu adam. Biz geçen derste ne işledik? Maliki kadılarının Değil mi? Hı. Maliki al alimlerinin, fakihlerinin 11. asırda e, bir adamla la dese hiçbir şey Allah'ta koşmasa, namaz kılsa, oruç tutsa, haçça gitse, he, ila böyle olsa bu adam, Hı. bu adam kafirdir, müslüman değildir diye maliki şeyleri e, evet. fetva vermişlerdi ilahın manasını sırf bilmiyor diye. Hı. E niye? La ilah illallah'ın şartı ilimdi. E, bir adam la ilahe illallah diyorsa, bir de cahilce gidip orada oy kullanıyorsa... Bu adam İslam'ın cahili bir müşriktir ki bu fiili yapmıştır ya. Yani. O yüzden böyle toplumlar hakkında kalkıp <gülüyor> burada intifal kas var mı, burada şu var mı, bu var mı? Gerek yok yani. Bunların küfrü başka baplardan, başka e, suarlardandır. Kala Muhammed bin Abdullah Teyf bin Abdurrahman rahimetullah. Femen da'a gayr <gülüyor> Allah'a. Evet. Kim Allah'tan başkasına sığınır, Allah'tan başkasına dua ederse, kafir müşriktir. Mesela Türkiye'de Mahmudçular cemaati var. Birçok adam onlara Müslüman diyor kendince. Ama bunlar şunları görmezden geliyorlar. Bu adamlar başları sıkıştığı zaman cinlerden sığınmak için Mahmud Hoca'ya sığınıyorlar. Yani cinlerden korunmak için. Mesela benim Eşim de altı sene onlarda hocalık yaptı. Başka abilerin hanımları da var. Oralarda hocalık yapmış. Sonra Müslüman oldular. Elhamdülillah. Okay. Mesela oradayken kendilerine söylenmiş. De demişler eğer hani şey olursa, cinler gelirse Mahmud Efendi'ye sığınırız deyin. O sizi korur Allah'ın izniyle demişler. Yani. Kendisi söylenmiş. Tabii hocası söylüyor. Hmm. Hocası söylüyor. Yani. Bunlar böyle katı müşrikler. Bunlara kafir de miy kafir de. Şimdi buna ve gas falan söyledim. Biz abi. Evet abi. Fehu mush kafir wa in lam yaqsid illa mujarrad mujarrad takarrub ila adam Allah'a yaklaşmayı da kastetse bu fiili yaparken önemi yok. Ameli kastettiyse bakın ne hangi amaçla yapmayı kastetti demiyoruz. Ameli kastettiyse o ameli yapmayı irade ettiyse, onun amaç kastını nefh edecek bir şey yoksa, Hı. öyle mi? Ondan sonraki amaç ne olursa olsun kişi kafir olur. Şeyh Abdurrahman bin Hasan vel Buna muhalefet eden ümmet kısımlara ayrılmıştır. İmmen tağut fi Bazen tağuttur. Allah'ın rububiyetinde Allah'la çekişir bu kâfir. Ve <gülüyor> İnsanları da putlara ibadete çağırır. <gülüyor> ya da müşriktir. bu tahkota ibadet ediyordur, e, İbadetin çeşitlerinden bir tanesini buna sarf ediyordur. <gülüyor> ya da tevitta şüphe ediyordur. Adamın hiçbir şey Allah'tan başkasına sarf etmese de tevhidde şüphe etmesi gene küfürdür. an şeriken fi ibadeti. Yani bu vele bunun caizliğine itikat etsin vele Allah'ın ortağı olmayacağına ol, olacağına itikat etmesi fark etmez. <gülüyor> ya da cahil adam şirki Allah'a yakınlık zannediyor mesela. Rabıta yapıyor, Allah'a yaklaştığını zannediyor. Bak bu dikkat edin. Buna şirk babından küfürdür demiyor. Sözlere çok dikkat edin. Ev cahilun ya'taqidu enne şirkedir. <gülüyor> ha. Burada cehaletten bahsediyor. Cehaletin küfründen bahsediyor. Zaten bir önce ibadetin çeşitlerinden birini Allah'tan başkasına sarf etmekle müşrik olan biridir demişti, değil mi? Bir daha niye zikretsin? Orada zikrettiği cahil. Buna itikat ediyor cahili biri. Evet, burası çok önemli. Hatta yine kain bir söz var ya insan ya inatkar kafir olur Gerçekten gelecek inşallah o sözler devamı. Bu da o galip ala akser Bu akser avamın galip halidir diyor. Hmm. Avam genelde her dönemde böyledir. Şu son sayıda cahil fırka. ve min min onlar cahillerdir kendilerinden öncekilerini taklit ederler. Yani bu taklitlerin ma mazeret olmaz. Zaten onu anlatıyor, onu kast ediyor. Yani ne zaman ki cehalet yayıldı, dinin ehli garip oldu, peygamberlerin getirdikleri şey o ilmin mirası yok olmaya yüz tuttu. O zaman bu ekseri avam ne yaptılar? Cehalete garip el <gülüyor> işte budur. Kişi ile mükelleftir. Tevhidi bilmek, onu bozan şirki bilmek, tanımak zorunda. la <gülüyor> Aynen. Ve la fihi ve Ha, burada cehalet de taklit de mazeret değildir. Açık sözler.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 Nefiyan ve ispatan âbe zâlîk. Ha insanlar bu La ilaha illallâh manasını hakikatini anlamış insanları duyunca birileri var La ilaha illallâh manasını anlatıyor şartlarını anlatıyor şeylerini anlatıyor ayıplıyorlar diyor. İspat nefi. Ha ispatı nefi anlatıyorlar diye ayıplıyorlar. Neden ayıplıyorlar? Lesne bin nasi vel kavli fihim. Ya biz insan ya şimdi ne gerek var ya Allah bize o adamı ne soracak yani. Sen ilmine bak. Hadis ezberle. Sen işte şunu yap. Sana ne insanlardan. İşte hepimiz kendi hesabımız yalan değil. Doğru sözler. Ama <gülüyor> kelime hakkın yuradu bihal batıl. Allahu akbar ya. Ali radıyallahu anh'unun dediği gibi. Hak sözle batılı irade ediyorsun. Bunlar asrın nedir? Söyledikleri sözler haktır. Evet insan hadis talim etmesi gerekmektedir. İnsan ee, kendi işine bakması gerekmektedir. Her zaman kendi nefsini kontrol etmesi gerekmektedir. Ama bu şu manaya gelmez. Allah'ın düşmanlarını Müslüman saymak Allah'ın düşmanı olan müşrikleri İslam dairesine sokup onları din kardeşi yapmak demek değildir. Bu insanlar hak sözden batılı irade ediyorlar. Ve her dönemdeki o dönemde de söylemişler. Bize ne insanlardan? insanlardan biz mesul diyecekler. Devam. بَلْ يُقَالُ لَهُ بَلْ أَنْتَ مُكَلَّفٌ بِمَعْرِفَةِ الْتَوْحِينَ Bel. Nedir Arapça bel? Bilakis. Geçen cümlenin siyakını ne yapar? Nefy Tam zıttı manayı ispat eder. Bel. Bilakis nedir diyor? Denilir ki, أنت mukellef. Sen bundan mükellefsin. Allah seni bundan mükellef kılmış. Allah cinleri ve insanları bunun için yaratmış. Allah bütün Resulü'nün hepsini davet için göndermiş. Allah-u Hiçbir mükellefin özrünün ve cehaletinin makbul olmadığı ve Allah'ın ki affetmediği şirktir ki bunu bilmelisin diyor. Bu tevhidin zıttıdır. Bunu bilmeyen nasıl Müslüman olabilir? Burada taklit caiz değildir. Çünkü bu asılların aslıdır, tevhiddir. Aslında taklit olur mu? Taklit nerede caizdir icmala? Amelde, fıkıhta. Değil mi? Furu meselelerde. Asıl meselelerde değil. Evet, diyor ki Şeyh Muhammed İbn Abdülvahab rahimahullah. Evet, diyor ki Şeyh Muhammed İbn Abdülvahab rahimahullah. İyi bildin ki diyor sen tevhide öğrenince, anlayınca göreceksin ki diyor namazdan, oruçtan daha farzdır. Yani farziyeti daha önceliklidir bunun. <gülüyor> o tevhidle geleni ki Allah kıyamet günü bağışlayacaktır onu diyor. Ondan cahil kalanıysa Allah bağışlamaz. işte abid de olsa. Ve yani eğer bildiysen şu şiktir bir mesele için <gülüyor> Allah onu bağışlamaz <gülüyor> o Allah katına zinadan daha pistir düşünün annesiyle zina yapmaktan daha pis bir şeydir insanın annesiyle zina yapması nedir masiyettir değil mi çok büyük bir masiyettir helak edici bir masiyettir ama masiyettir yani cezasını çektikten sonra belki insanın cennete girebileceği bir şeydir İslam onu küfür olarak addetmemiştir değil mi Nefsi öldürmekten. Ma sahibihi Yani bununla beraber şirki yapan, şirki yapan şahıs Allah'a yaklaşmayı da hissetse, irade etse, kast etse fark etmez. Zina'dan, şey. Zinadan adam öldürmekten daha pis bir şey. Abdullah bin Abdullah bin Allahu al rasuli. Evet ve أمرهم أن أن يردوا إلى كتابه وسنة رسوله. Evet. Onlara neyi, neyi emretti? İhtilaf ettikleri de Allah'a ve Resulüne ihtilaflarını döndürmeyi emretti. Ve acma'u ulema ala enhu la yucuzu't taklid fi't tevhid Alimlerin icmasını naklediyor. Altın çizim buranın. Tevhitte ve risalette la ilahe illallah ve risalet dedi ikinci kısım olan Muhammedur Resulullah'ta kesinlikle ve kesinlikle diyor ne yoktur diyor taklit yoktur, taklit yoktur diyor. Akare Şeyh Muhammed bin Şunu bildiysen şirk ibadete karıştığı zaman bütün ibadetleri ifsad eder. Ve Ameli boşa götürür. Ve sahibini Ebedi cehennemliklerden kılar ateşte. <gülüyor> Senin bilmen gereken en önemli şey budur. Onu bilirsin diyor. Umur ki Allah seni bu şeyden, yani bu pislikten ne yapar? Halis kılar. <gülüyor> hmm. evet. Öyle mi? Orada duralım. Bir dahaki dersin inşallah.